Elhamdülillah ve salatu ve selamü ala Rasulillah. Eee bugün bir soru eee geldi bana. Çok hoşuma gitti. Yani gönlümdeki bir soru. Onun için eee Allah izni verse bu soruyu daha detaylı gönül isteğiyle cevaplamak istiyorum. Çünkü en sevdiğim meselelerden birisidir. Neden bunu seviyoruz? Çünkü Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gözünün aydını olan meseledir. Ne diyor Resulumuz sallallahu aleyhi ve sellem? Gözüm namazdan aydın oldu. Namazdan aydın oldu. Soru da namazla ilgili. Kardeşimiz soruyor. Dürç hocam, eee nafile namazlar, yend de ratibe dediği o Arkadaş tabii soruda diyor sünnet namazlar. Sünnetten kastettiği tabii şey namazları. 5 Na, vakit namazın sünnetlerinden soruyor. Bunların faziletleri nedir? Vakitleri kaçtır? Dür ben buraya bu bu namazları öğrenmek isteyip ve onunla ona bağlanmak istiyorum. Bir de e, her mezhepte diyor bir şekil anlatılıyor. Bunun gerçeği nedir? Soru çok güzel. Onun için bu soruya ben detaylı e, yoldan cevap vereceğim. Çünkü bu soruda niye detaylı cevap vereceğim? Çünkü nafile namazı bir musulmanın olmasa olmazı olması lazım. Neden? Azamatı şuradan belli ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Abu Hurayra'nın rivayetiyle sahih hadiste Nesai ibn-i Mace İmam Ahmet Tirmizi'de rivayet olan hadiste diyor ki, اَوَّلُوا اِنَّ اَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَ مِنْ عَمَلِهِ صَلَهُ Kıyamet gününde Allah-u Teala'nın karşısına çıksın terezi defterin açıldı. İlk önce Allah-u Teala diyer kulumun namaz defterini açın. فَاِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ اَفْلَحَ وَاَنْجَحَ Eğer namazın doğruysa sen kurtardın. O bir meselelere es geçerler tabir caiz ise. وإن فسدت فقد خاب وخسر eğer namaz defterin kötüyse sen bir işin bitmiş çünkü Allah Teala der inceleyin kolumu Resulullah da bir hadiste diyor kimin hesabı incelemeye çekildi tabi oldu oyandı Sonra devam ediyor hadis fe entakafe min fıridati şeyen Bahtılar melekler bu adam namazına muhafaza etmiş ama ferzinde ferz namazlarında bazı yerde eksik var Sorularlar Ya Rabbi bunda eksik var ne yapalım? Allah-u Teala diyer Unzuru helli abdi min tatavve Bakın Kulumun nafile namazları var mı? Fe yukmel biha ma entaqasa min faridati Nafile namazları var ise O eksik ferz namazları nafileden tamamlayın. İşte buradan Bu nafile namazların azamata çıkıyor. Yani ferz namazı eksik nedir? Değil sen kılmamışsın. Sen kılmışsın. Ama ne yapıyorsun? Hakkıyla kılmamışsın. O da terazide eksik görünür. Çünkü bir namaz hangi namaz yazılır emel defterinde? Hangi kalp huzuruyla kılınmıştır? Onun haricindekiler yazılmaz. İşte bu Sünnetlerin, namazın sünnetleri önemini ortaya çıkartıyor. Ondan dolayı bar kardeşin sorusu vuku buldu kalbimde. Çünkü maalesef biz görüyoruz bir günde aydın insanlar diyelim. Yani biraz kitap okuyorlar, biraz aydın oluyorlar. Nasıl olsa diyorlar biz İslamiyeti anladık. İtikadı biliyoruz. Namaza hor bakıyorlar. İşte bu çirkin bir şeydir. Bu tam şeytanın bir girişidir. Şeytan namazı tercih demiyor sana içini boşaltıyor. Farz namazlarda gelir seninle kafanda Allahu ekber dedin sanki bir savaş alanı beyninde olur. Ama selamü aleyküm dedim sanki film bitti. Şeytandır bu. Onun için gelir namazın da içini boşaltır. Sen namaz kılıyorsun ama içi boş. Nafileleri kıldırmaz sana. Ondan dolayı bu türlü arkadaşları ben neye davet ediyorum? Resulullah'ın sünnetine iddia ediyorsalar biz sünnete tabiik bunda da sünnete uysular. Görüyoruz birçok Müslüman ne yapıyor? Farz namazlarını kılmıyor. Tesbihatini yapmıyor. Neden? Nasıl olsa işi yakalamış. Burada da şeytan celil işi kılıfına uyduruyor. Ne yapıyor? İşi bileceksin, işe gitmeyeceksin. Kâidesini de koymuş bizim için. Tabii bunu dışarıdaki sokaktaki insanlar için Müslümanlar da bunu uyguluyorlar şimdi. Nasıl olsa ben yakaladım ilmi biliyorum filan tevhidi yakalemişim yen, itikadi yakalemişim yen, ben namaz kılan olmuşum artık ne yapıyor şeytan yaklaşmış seni gerçek islamiyeti islamiyete yani de Resulullah'ın sünnetine yaklaştırmıyor ve taydi yollardan senin amelini bozguna uğratıyor çünkü sene dese yapma diersin bu düşmandır ama ne diyor yap ama içini boşaltıyor. Buna dikkat etmemiz lazım. Düşmanımız birikimi yüksektir bu konularda. Babamız adam zamanından bugüne kadar birikimi var. Onun için bizim baş düşmanımızdır dikkat etmemiz lazım ona. O içini boşaltır hemen. Bir de bir örnek vereceğim. Bir taneleri çok sen önce dışarıda okudu geldi. Bir gün beni ziyaret ettiler yayın evinde ondan sonra akşam namazı oldu namaz kıldık namazdan sonra sünnete durduk bunlar sünnet kılmadılar. Ben sünneti bitirdim dediler hocam izin istiyoruz. E ya sünneti kılsaydınız bir saat ayakta durdunuz ya hocam acelemiz var ne aceleniz var e sünneti kılsaydı zaten beklediniz beni hocam derse gidiyoruz acelemiz var ya sünnet olması olmazdır Resulullah'ın. Niye kılmadınız? Ya ne desin beni? Şu anda o şahıs Türkiye'de soyunmuş ahkam çeşmesi, şeyhül İslamlığa. Ne desin beni? Hocam dedi biz bunu nelerle telaf ediyoruz. Allahu ekber. Sünneti ne amellerle telafidir. İşte ta şeytanın kucağına oturmuş haberi yoktur. Ya telaf ediyorsan yani cuva gidiyor bir yerde ders yapıyormuş ders yapan adam sünneti tercih eder mi? Tam tersine ders yatan adam sünnete sarılır ki dersin bereketi olsun. Bir şeyi yaparcan, bir şeyi bozmamak lazım. İşte bu şeytanın yoluna dikkat edelim. Döneriz bizim nafilelerden ilcili. Bunun da adı bu sünnetlerin de adı nafile. Sünnetleri bak sünnet dediği Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sünnetidir. Bu da 2 kısımdır. Bazen genel kullanılır. Sünnettir yani yoludur Resulullah'ın. Her şey bunun içinde farz da dahildir. Sünnet dedin yapsan olur. Büyük ecir var yapmasan büyük ecirden mahrum kalırsın. Bir cezası yoktur. Ama bu sünnet namazın sünnetlerine asıl da asıl adı bir de nafile var. Nafile nedir? E, ferz'in haricindeki ibadetlerdir. Tatavvu ediyorsun. Ama namazdaki sünnetlerin adı gerçek bizim Türkçede sünnet dedin namaza gidiyor da ama bunun adı fıkıh kitaplarımızda nedir? Ratibe. Ratibe namazı. Ravatibü salat. Namaz, ra, ra, namazın ratibe. Önce biz bunu bir tanım tanım tanımını yapalım. Sonra sayılarına bakarız. Sonra fazileti nedir bilelim. Sonra bunu her yapsan fazileti nedir? Sonra bunların da bazı meselelerine, detaylarına gireceğiz. Şimdi ratibe namazları dedik. Nedir? Farz namazlardan önce sonra kılınan 5 sefer namazdır. 5 farzın öncesinde, sonrasında olan namazlara buna ne diyorlar? Ratibe diyorlar. Neden ratiptir? Yani ratip diye demek nedir Arapçada? Buni de tertip olunmuş. Sabittir, daimdir. Neyden daimdir? Farz namazıyla devamlı kılınan bir sünnet olduğunda sünnetlikten nafilelikten çıkmış ne olmuş ratib olmuştur. Yani sünnetin ratibesidir. E bunun anlamı e, bu da e, nedir? E Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, bu ratibelere mukayyet olmuştur devamlı sabit bu ratibeleri terk etmemiştir. Her zaman muhafaza etmiştir bunu. Ne zaman da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mukimdir daimi şehirde camisinde, yeni yerinde, mecaminde, mahallinde bu namazları hiçbirisini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem terk etmemiş. Ondan dolayı ratibe dediler buna. Şimdi bu ratibelerin Sayısı kaçtır? Kaç tane adlar bunlar? Zamanları nedir? Mekanları nedir? Ona gelmeden önce ratibelerin sayılarını diyelim. Sonra mekanlarını zikredelim. Bu ratibelerin sayıları on iki tenedir. On iki rükuattir. Aişe anamız Sıddika binti Sıddik. <gülüyor> Sıddika olan Sıddik'in kızı. Den rivayetler var. Bir de Ummu Habiba radıyallahu anhuma Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımı diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Men salla ithnatai ashrata rak'atan fi yomin ve leylin bunya lahu bihinne baytun fil cennet. Kim diyor 10 küçücük at sabah akşam Namaz kılansa onun için cennette bir ev yapılır. Bunu chim rivayet ediyor İmam Müslim. Bir rivayette Men salla fi yom 12 secde ten tatuan bunya lehu baytun fil cen. Bu da değişik bir rivayetti ama aynıdır. Bir rivayette de Aynen Hazreti Ayşe'den Diyor ki Ummu um Habibey'den Mâ min abdin muslimin Yusalli lillahi kullu yevmin İthnete aşrete rük'aten Tatavvi'an ghayre farida Bir kul, musulman kul Allah rızası için on çürük Namaz kıldı ferzin haricinde İlla benallahu lehu Beyten fil cennet İlle ki Allah Teala'ya Üzerine sözdür Onun için cennette bir ne yapacak? Bir ev yapacağım. Ey Musulman kardeşim, cennette bir evin olmak istiyorsa, İstanbul'da bir ev almak için neler yapıyoruz? Tahtil köyünde bir ev almak için neler yapıyoruz? E ya sen ebedi mekanında, al sana bedava ya. Cünde 10 çürük et. Kredi ödüyorsun hayat boyunca. Cünde 10 çürük etle, cennette, ebedi hayatta, oranın bir evi daire değil, şato değil, gözünün bittiği yeri bile gözünün yani gözün o sonunu görmeyecek öyle bir arazilerde senin için bir evin olur. Çünkü cennette gözün görmediği dünyada ve aklın hayal etmediği kader ne var? Şeyler var. Bu rivayetler Ummu Habibe'den İmam Müslim'de rivayet geliyor. Bir de Hazreti Aişe'den Dür Men thabera ala etneti aşra ruk'aten mine sünneti Kim diyor? Hazreti Aişe diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu diyor. Kim devam etse on çürük sünnete Benallahu lehu beyten fil cenne Allah-u Teala onu için cennette ne yapar? Bir ev yapar. Sorağa Zât Ayşe devam ediyor Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devam ediyor. Ne yapıyor? Bu 10 çürüc adet nedir? Onlara çıkılıyor. Burada da sayılar ortaya çıkıyor ravativlerin. Diyor ki arbaa 4 arba rekatatın qabl ez zühri. Önleden önce 4 çürüc adet. Ve ruk'atayn ba'daha. Önleden sonra 2 çürüc adet. Ve ruk'atayn ba'd el mağribi. Akşam namazından sonra 2 çürüc adet. Vurukataini ba'de'l-ashaa'i yasdan sonra 3 rekat varukataini qabl'el-fecr sabah namazından da önce 4 rekat bu ne oldu 10 rekat oldu buna kim devam etse ne olur cennette evi olur o zaman odur meydan cennette ev almak istiyorsak çok kolaydır 10 rekattan cennette ev alırsın ebedi hayatta 10 rekat Zaten sen 5 vakitte duruyorsun. Yanında da 10 çürük atı kıl. 10 çürük atı da bir arada kılma. 5 sefere bölüyorsun. Kolaylaşıyor. Bir hadiste, o da en son hadisi diyelim. Eee o imam eee şey Hazreti Ayşe'nin hadisini kim rivayet etmiştir? İmam Tirmizi. Sahih'tir İbn Mace. Abu Hurayra, Abu Hurayra radıyallahu anhu'dan da bir hadis var. O da İmam Nesai rivayet ediyor dürçü men salle fi yawmin 12 rük'ate su'l fariza ben Allah lehu beytan fil cennet. Oda farzın haricinde 10 çürük artık kılan Allah subhanahu ve taala cennette bir ev ne yapmış onun için? Yapmıştır. Tamam sen tapusunu aldın. Yeterçi kılacaksın. Ondan dolayı 10 on çürük hat nedir? Ratibe sünnetleridir. Bu olmasa olmazımız olması lazım. Bırakmamamız lazım. Nasıl İslam'ın şartlarını kabul ederken 5 vakit namazı üzerimize borç biliyoruz. Ya bunu da ek borç bilelim kendimizi kurtarmak için. Çünkü namazımızda eksiklik olsa buradan tamamlanıyor. Ayrıca bunun fazileti bundan ayrı bir fazilette neyin tapusudur? Cennette bir ev. Evet. Bu ruk'atler nelerdir? Dördür üç et dedik. Önce önleden hadiste başladığı gibi başlayalım. Dördür üç et nedir? Şeyden önce. Eee önleden önce. Dördür üç et önleden önce. Nereden? Şimdi bu hadis eee te eee Hazreti Ayşe'nin bir de İbn Ömer'in bir hadisi var. Abdullah İbn Ömer radıyallahu anhuma İmam Buhari'de rivayet ediyor. Dürci İbn Ömer diyor ki: "Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şunları ezberledim." Hı? 13 at. Bu hadiste ne nedir? 13 at. Orada 10 diyor, burada 10 diyor. 23 at. Önleden önce 23 at, önleden sonra. 43 at. E 23 at akşamdan sonra 23 at da yatsıdan sonra 23 23 at da sabahdan önce Bunu Resulullah'tan öğrendim diyor. Bu da Buhari'de rivayet olur. Şimdi burada bir çatışma oluyor. Hazret Ömer'in oğlu Abdullah İbn Ömer bu da fakihidir sahabelerden. Onun üç adet diyor. Hazret Ayşe ummu Habibe'den rivayet gelenler nedir? 10 çüreçettir. Alimler bunu tercih etti. He? Tercih etti bunu. Baktılar Mesele ihtilaf çürük hattı var. O çürük hattı neredeymiş? Önle namazından önceki çürük hattedir. O birisiler sabittir. O da Hazreti Ayşe diyor dört kılardır. Ee, İbni Umar diyor ne kılardır? Ee, i̇çi kılardır. Önle namazından önce. Alimler tercih ettiler, baktılar. Evet Resulullah bazen öyle kılmış, bazen öyle kılmış. Ama ihtiyar, racih olan dörttür. Dörde mukayyet olmak daha evledir dörde mukayyet olmak daha aûledir. O zaman alimler ne yapmışlar? Şeyi almışlar, eee esas almışlar. Eee Hazret Ayşe ile Ümmü Habibe'nin şeyini almışlar, sünnetini, eee naklını almışlar rivayetlerin. Onlar da sahih, bu da sahih. Ama Hazret Ayşe daha iyi bilmiş İbn Ömer'den. Neden? Çünkü o eşidir, 10 senelik eşidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hiçbir zaman ratibe namazlarını camide kılmazymış. Evinde kılarmış, çıkarmış farzı. Farz bitti dönülmüş o çürçü ate evinde kılarmış. Bunu da burada tipi geçeceğiz nerede kılınacak bunu. Ondan dolayı Hazreti Ayşe daha iyi biliyordu İbn Ömer'den eee namazlarını. Çünkü İbn Ömer görmüyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nerede sünnetini kıldı. Bir de bir not düşelim burada. 4'dür 3 et önleden önce Sünnet olan alimler bu konuda ne yapmışlar? Eee eee ittifak etmişler. Sabah namazı ve gece namazları, tatavvu namazları, farz namazı, sünnet namazları içi içedir. Yani 4 bir bül bütün olarak kılınmaz. 2 her 2 rük'atte selam vereceksin. Hiçbir namaz alimler yoktur diyor. 4 rük'at bir arada kılınır. 4 dürüç adet bir arada kılınan hiçbir namaz yoktur. Neden? Çünkü alimler bu konuda tercih etmişler, demişler ki bir rivayet var Resulullah'tan. Salatü'l-leyli ve'n-nahari mesna mesna. Sabah ve akşam namazları 2 iki, 2'dir. Yani mesela önleden önce 4 dürüç adet diyoruz ki bunu 4 dürüç adet bitişik kılamasın. Kılmazsın. Sünnet olan nedir? Her iki rük'at te selam verirsin. Ki çıkarsın 4 olur. Kılsan ne olur? Evet bazı mezheplerde mesela Hanefi mezhebinde demişler ki kılınır. Ama bu nedir? Bu içtihadan demişler. Hatta öyle demişler ki ikinci rük'at te teşehhütten sonra kalkacaksın. Bunlar diyorlar yok. E salavat İbrahim'i okuy, dua oku, kalk, kalktığında da Subhaneke'yi okuma. E Subhaneke'yi okursun. Ondan sonra Zem-üs Sure'de okursun. Demek ki bir selam kaldı. Ya o selamı da verin bu barak sünnete uygun. Artık iş bitsin. Alimlerin dedirici olsun. Çünkü İbn Umardan rivayet var. Salatü'l-leyli matna matna. Bir rivayette var Salatü'l-leyli ve'n-nahari matna matna. Bunu da alimler böyle zikretmiş. Bu da Ammar bin Yasir, Ebi Zer, imam e, şey Enes bin Malik, Akrimadan, Zuhridan Yahyâ ensaridan hiçbir sıdyullarçı biz idrak ettik. Buhari'den aklonu bunlar. Biz idrak ettik bütün sahabeleri sabah eee gündüzün üç adetlerini içi çıkarladılar. Mesela zuhha namazı. Zuhha namazı Resulullah diyor çık kılabilirsin 8'e kadar. Avabin namazı diyorlar ki zuhha namazının bir adı da avabindir. Kuşluk namazı dediğimiz. Buna 803'e kadar kılabilirsin. Resulullah 803 kılmış. Ama 4 4 değil 2 i̇çi 2'dir. Ondan dolayı alimler bu konuda eee nakil yapıyorlar, diyorlar bu konuda bu e, böyle yapacaksın, 2 2 kılacaksın. İmam Bağavi de bunu Şerhüs Sunne'de aynen datayıyla sahabalardan naklediyor. Bir de Hazreti Ali'den var nakil. Eee Tirmizi'de de bu geçiyor. Ondan dolayı Süfyan es-Sevrî İbn Mübarek İshak heyb sünnâ Bunlar ne diyorlar? Salatun nahari metne metne İste dedikleri Nedir? İşte İkişi kılacaksın. Evet şimdi bildik biz Ratibe namazları Nedir? E, dört Onçü rüquattir. Onçü rüquattir. Şimdi bunlar nerededir? Geleceğiz şimdi. Önce gelmeden önce Dedik bunun fazileti nedir bu Ratibelerin? İki fazileti var. Birincisi dersin andakindeki okuduğumuz hadis eğer ameli terazide defterinden farz namazı eksik çıktı buradan tamamlanır. Bu hadis nerede geçiyordu? Bu hadis Müslim'de geçiyor. Abu Davud'ta geçiyor pardon. Abu Davud'ta geçiyor, İbn Mace'de geçiyor. Eee diğer sünnetlerde geçiyor. Bir de nedir dedik? Müslim Buhari'de geçen nedir? Bir evin olur. Yani bunun için fazileti var. Ratibe namazlarının. Bir cennette ev tapusu alıyorsun. İçi girentiye alıyorsun. Ferz namazlarında bilmeyerek eksik kılmışsan ne olur tamamlanıyor. Neyle? Nafileyle. Ya nafilen yok olursa neyle tamamlayacaksın orada? Yandın. Git cezanı çek o zaman diyenler sana. Evet. Evet. Şimdi bunun faziletini anladıktan sonra gelelim ratibe namazlarının sayılarına. Sayıları nedir? Sayıları da hadiste Ummu Habibiye'den Hazreti Ayşe'den geçtiği gibi dört tane önleden önce iki tane önleden sonra. İki tane akşamdan sonra. İki rüc'at yatsıdan sonra iki rüc'at de sabah namazından sonra Önce. Bul, bulara delil nedir? Bu hadistir. Başka hadisler de var? Evet var. Mesela, Ebi Davud Tirmizi Nesa'i de Ummu Habibe'den aynen geliyor. Diyer ki, Men hafaza ala erba'a rükhatin qablaz zuhri ve erba'a ba'da hurrime alen nar. Diyer ki, dört çitene, dört tane rükhat önleden önce, 4 tane 3 at önleden sonra kılsa hurrima alannar ateş ona haram kılındı. Bu da nedir? Burada 4 3 at önce 4 3 at sonra. Bunlara geleceğiz şimdi. Bir de aynen bir rivayet var. Eee başka bir müjdeyden verelim. Burada diyor derisi haram olur nar ataşa Ebu Eyyub el-Ansari'den Ebu Davud İbn Macede diyor, "4 kable'z-zuhri teftah lehun ebwab'es-sema." 4 rekat kılın. Önleden önce ne olur? Kapılar, sema kapıları ona açılır. Yani bütün salih amelleri onun kabul olur. Bu anlamına geliyor. Sonra bir rivayette yine şeyden, e, Ebu Şeydan Ebu Eyyub el-Ansari'den diyor ki, Cüneş Günün ortasından biraz kaydı. Batmaya yani öğle namazı girdi. Samanın kapısı açılır. Hatta öğle namazını kılana kadar açık olur. O, o arada kim dört üç at kılsa duası kabul olur. Evet. Bunu da Tabarani el-Albani de tasdik ediyor. Tabarani Kebir'de rivayet ediyor. Bir de Bir Abdullah ibn-i sahipten bir rivayet var. O da diyor ki bir saat var semanın kapısı açılır o saatte de salih ameller kakar. O saat hangisidir? Cun biles kaydı. Yani cun ortadan kaydı önle namazı cirdi. Vesaire bu türlü rivayetler var. Şimdi dedik ki önleden önce dört rükaat kılmamız lazım devamlı. Bunu da içi içi kılacağız. Yani ortada selam vereceğiz. Bir de nasıl kılarmış Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu 4 üç atı? Bakalım normal kılarmış yoksa değişik kılarmış. Hazret Ayşe'ye dönelim anamıza Sıddıka bintü Sıddık radıyallahu anhuma. Çünkü Hazret Ayşe anamız, canımız, şerefimiz, namusumuz ki bugün de ona maalesef saldırıyorlar. Hazret Ayşe'ye bazı bit atfık fırkaları özellikle rafiziler. Hazret Ayşe anamız çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en yakından tanıyanıdır. Çünkü Resulullah sünnetleri dedik evde kılarmış. Hiçbir zaman sünneti camide kılmamış illa zaruratte çok acele işi var. O sünnetin yeri nedir? Evdir. Diyor ki: "Kâne yusalli arba'an qabla'z-zuhri." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Önne namazından önce azan okundu, azanla ikamet arasında dörd rük'at kılarmış, iki, iki. Nerede? Önne den önce. Ve yutilu fîhinnel qiyam. Uzun uzun kılarmış. Yani qiyamı uzun tutarmış. Yani zembil surayı uzun okurmuş. Ve yuhsinu fîhinnel rükû'a ve sujud. Ruku'nu da, sücdesini de, ruku'ta da ne yaparmış? Uzun uzun kılarmış. İhsanla. Nedir? Böyle acele değil. Demek ki dörd rüc'at önce de ne var? Bir fazilet var. O da nedir? Uzun tutmak. Kıyamda durarken uzun, ruku'ta uzun, sucutta uzun. Ne yapacaksın ruku'ta? Ruku'nun dualeri var. Yani Sübhane Rabbi el-Azim. Bes bunu biliyoruz biz ama subhana rabbiyal azim var. Subhana rabbiyal azim ve bihamdihi var. Subuhul quddus rabbil malaikatu ve'r ruh. Subhana eee su, subhanallahi şey. Rek'a rek'a lehu vechhi ve sem'i ve basari. Bular nedir? Bu türlü dualar hepsi sünnet-tevat. Bu da Huşu'l Müslim kitabında var. Adam bunları da insan Müslüman ezbellemesi lazım. Çünkü Resulullah bunları sünnette özellikle ne yaparmış? Çok çok söylermiş. Ondan dolayı bu rük'atin fazileti nedir? Uzun kılarmış Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Uzun kılarmış. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu rük'ati ne yaparmış? Sabah eee şeyini eee önle rüçatını dört rüçatine yaparmış. eee kaza etermiş. Kazası nasıl oluyor? Mesela hiç yetişmedin, geldin imam ikamet vermiştir. Sen ne yapacaksın? İkamet ver. Geldin direkt ferze girdin. Ne yapacak? Ne yaparmış Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Sadece bu ratibeyi kaza etmiş. Diğer ratibeleri kaza etmezmiş. Sadece bu ratibeyi kaza edermiş. Önle Ee, önle 4 dır üç ati ne dermiş şeytan sonra kazı edermiş bu da Hazret Ayşe'den rivayet oluyor Dürçi innen nebi sallallahu aleyhi ve sellem kana iza lem yusalli arba'an qabl az-zuhri sallahun ba'daha bu da Tirmizi'de rivayet oluyor Resulullah diyor sallallahu aleyhi ve sellem eee sebebi gereği eğer bir namazı 4 dır üç önleyi kaçırsaydı Ferzden sonra içrüç atı, sünnetten sonra dört iç atı kaza yaparmış demekçi. Bu nedir? Bu da eee ratibenin kazasıdır. Demek ki bu ratibenin bir önemi var. Hem kaza oluyormuş hem de uzun uzun kılmamız lazım uzun uzun kulmamız lazım. Kaza sadece önleden önce 4 3 ate mahsustur. Başkalarda yoktur. Bir denen kakıp buradan alıp başkalarının da kaz etmeye kalksa ne olur? Resulullah'ın yoluna, hediğine, sünnetine muhalif olur. Eyidir bu 4 3 at'tan sonra eee ne geliyor? İçi tener 3 at geliyor. Önleden sonra Önleden sonra 3 rekat kıldın. Ne oldu? Bu 6 rekat oldu. Önle namazından sonra ne kılacaksın? 4 tane 3 iki tane. 4 tane önleden önce içi içi 2 tane de önleden sonra. Bu ne oldu? 6 rekat oldu. Şimdi bundan sonra ne geldi? Akşam namazı. Çindide sünnet yoktur. Şimdi kindi sünnetine geleceğiz. Biz bu 12'yi de öğreşiyoruz şimdi. Kaldı ne? Eee ne namazı? Magrib. Magrib nedir? Akşam namazı. Bunun da rücuatı nedir? İcri rücuattır. Ne zaman kılınır? Akşamdan sonra kılınır. Farzdan sonra kılınır. Bu da nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu da Özellikle evde kılmayın üzerine basmış. Bak her sünnetin bir özelliği var. Özellikle evde kılmana üzerine basmıştır bu. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem farz namazından sonra tesbihini yaparmış tek başına. Yok böyle kumutla. Müezzinle tek başına yaparmış ondan sonra girer mi evinde namazını kılarmış. Sahabeler de aynen öyle. Her çeşit tesbihini yapıp evine gitermişler. Evlerinde kılarmışlar. Dürcü Hazret Ömer diyor ki Abdullah İbn Ömer radıyallahu anhu sallaytum ala Rasulillah secdetayni qabl'zuhri ve secdetayni ba'd'zuhri ve secdetayni ba'd'el maghrib ve secdetayni ba'd'el isha ve secdetayni ba'd'el cum'a fa amma el maghrib ve el isha fe fi beytihi Evinde kıldım Resullah'la Burada ne delalet ediyor Maghrible akşamla yası diyor ben Resullah'tan döndük evinde kıldık Burada alimler diyorlar nedir? Evde kılmak üzerine basa basa söylüyor burada. Bir de ne namazı vardır burada evde kılınır? Eee cuma namazı. Cuma namazından sonra sünnet de evde kılmak nedir? Sünnettir. Bu hadis de Buhari'de geçiyor. Sonra bir hadis var eee Mahmud İbn Lebit radıyallahu anhu diyor, etara resul sallallahu aleyhi ve sellem bey e, Beni Abdül Eşhel ve hay ziyaret etti o aşireti fe sallabihumul magrib akhşam namazını onlara kıldırdı imam olarak fe lemme selleme akşam namazından selam verdikten sonra erkahutayn ruk'atayn fi buyutikum bachte hiç kaçtı sünnet kılmaya Resulullah dedi bu çürüçatı evinizde kıl evlerinizde kılın evet evlerinizde kılın Ondan dolayı buç rük'at evde kılınmak alimler icma'en demişler daha evledir, daha sünnettir. İlle ki zarurettan dolayı ev senin camiye uzaktır, yani iş yerindesin vesaire, o zaman bir mahsuru yoktur, camide kılacaksın. Asıl da birçok rivayetler var bunun hakkında. Bunlara fazla girmeyelim, zamanımız almasın. Önemli olan bunun üzerine ittifak var, bunun üzerine de kimse itiraz etmemiştir. Bular nedir? E sünnetler evde kılınır. Ama niye evde kılınır? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: e, "Evde kılın evlerinizi kabristana çevirmeyin." diyor. Bir evde namaz kılmasa kabristan gibidir. Nerede namaz kılmak haramdır, caiz değil? Kabristanda. O zaman evlerinizi kabristanlığa çevirmeyin. Dönün evlerinizde namaz kılın. Bir rivayette diyor: "En faziletli namaz evdedir." Farz hariç. Çünkü gösterişten, riyadan uzaktır. Ama farzda riya olmaz. Bu boynumuzun borcudur. Her çeşmini eşkar kılacaktır. Boynumuzun borcudur. Onun için alimler demiş zekat verirken de işaret edebilirsin. Ama sadaka verdin, sak verirken solun haber olmasın. Ondan dolayı evde kılmak nedir? Sünnettir, güzeldir. Ama olmasa, ev uzak değilse bir mahsuru yoktur eee camide kılınır ama evde kılmak daha evledir daha sünnettir. Evet. Bunu bildikten sonra bir de neye gelelim? Bütün sünnetler dedik evde kılınmış. Akşam namazının bir özelliği de vardır. Akşam namazının sünnetinin bir özelliği var. Nasıl önlenin bir özelliği vardır. Akşamın da bir özelliği var. O da nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne okurmuş o o Akşam şurasında o sabittir bizim için. O da nedir? Kafirun suresiyle İhlas suresi. Yani kul ya eyühel kafirun bir de ikinci rüc'atinde İhlas okunmuş. Bu da sabit olduğu için biz de her zaman bunu okumamız lazım. Bu da Tirmizi, Nisai ve sair-e sahih hadisten gelmiştir. Onun üç alimler demiş. Sünnettendir. Neyi okumak? Burç bu akşam namazının sünnetinde sünnettendir. 1. ruc etta kul yeyl kafirinin 3. ruc etta kulhu vallahu ehad ihlası okmamız lazım. Bu konuda da bunun da bir özelliği var akşam namazının, bir özelliği var. O da nedir? Akşam namazının sünneti bir özelliği var. Gecenin ilk başlangıcıdır akşam namazı. Onun için gece namazına da dahildir. Alimler ne kadar gece namazının faziletine, fazileti için hadisler gelmişse akşam namazı sünnetiyle yatsı sünneti buna dahildir. Yani bir de bu üçü sünnete yatsıdan akşamdan sonra çirç at yatsıdan sonra çirç aten mukayyet olsa her zaman devamlı kılsa ele bilsin gece namazı kılmıştır. Tabii bunun için alimler E şey secde ayeti 16'ncını tetecafecunubuhum anil mazaci yed'un rubbuhum khaufan ve tama'an ve mimma razaknahum yunfikun ayetini ne getirmişler delil getirmişler bir sürü açıklamışlar alimler kal, kanu qalilan minel leil mayek yehcun o da zariyat suresi 17'de bunları getirmişler ondan sonra bunun üzerinde tartışmışlar şuna karar vermişler icmaen sahabeler tabiinler yatsı akşamın da yatsının yassı, yassı, da ne olur gece namazına dahildir. O zaman al gece namazına kalkmıyım. Bunlar ama kıyet olan gece namazının faziletine bile yetişir. Şimdi bu da bitti. Ne kaldı bizde? Akşam namazı. Eşe namazı akşam namazı salatül isha. Bunun deratibesi nedir içi? Nereden sonra şeyden sonra akşamdan sonra kürçat nedir rativedir Hazreti Ayşe diyor ki İmam Müslim'in rivayetiyle ve yusalli bin nasil işa ve yedhul beyta fe yusalli ruk'atayn akşam namazından sonra yatsı namazından sonra Resulullah insanları namaz kıldırdıktan sonra ne yapardı eve dönüp kürçat kılardı ve ruk'atayn ba'del isha bi du'mu habibatan 2 rek'atayn ba'de al-ashaa'i fi baytihi bu da Buhari'de Abdullah ibn Umar'da. Bunu da bildik. Bu ne oldu? İsha da bitti, ne kaldı? Fecir. Fecir namazı kaldı. O da kaç rek'attir? 2 rek'at. Fecir namazı nedir? Sabah namazı. Sabah namazı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuş? Dedi ki Hazret Ayşe'namızdan yine rivayet İmam Müslim'de. Ruk'at al-fecri hayrun min ed-dünya ve ma fiha. Sabah namazından önceki çürüçet sünnet ratibe namazı dünyanın hayrun min ed-dünya ve ma fiha. Dünyadan ve dünyanın içindekilerinden daha hayırlıdır. Neymiş bu sabah namazı? Onun için bu sabah namazı çok ondan daha bir sürü hadisler var. Zaman daraldığı için fazla uzatmayalım. Eee bir sürü hadisler var bunun hakkında. Sabah namazından da önce 2 3 hat kılarmış. Şimdi ne oldu bu? Bunun da bir özelliği var. Nasıl öğle namazından önce 4 3 hat uzatırmış, sabah namazından önceki de 2 3 hatı hafif tutarmış Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ruk'atayn rak'a ruk'atayn hafifetayn qabl an tuqama as-salah E şimdi diyor bunu Abdullah ibn Umar diyor ki Resulullah namaz kılınmadan önce 2 3 hafif kılarmış Bir rivayette Umul Müminin Hz. Ömer'in Hafsa ablasından rivayet ediyor Resulullah'ın hanımının Bir rivayet yine Abdullah ibn Umar'dan eee şey yaparmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şey kılarmış. Hafif kılarmış. Hazret Ayşe'den bir rivayet var. Buhari'de aynı diyor. Kenne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki rekat okutaydı, fec ila sema al eden ve yuhaffif wahuma. Azan'ı duyduktan sonra çirıç et kılarmış ama hafif kılarmış. Hatta Hz. Ayşe diyor öyle hafif kıladır içi. Kehna Resulullah sallallahu aleyhi ve fe sellem yuṣallī rak'atayn al-fajr fi yukhaffifu. Hafif kıladır. Hatta inni aqulu hel qara'a fiha Ummul Kitab, Ummul Kur'an? Derdim acaba Resulullah Fatihe'yi okudu mu? Demek ki Resul ama bizim gibi değilmiş. Bak, burada arkadaşların şuna dikkat edelim şeytanın cilidine. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem normal namazda 1 saat, 2 saat, 1-3 hatta durmuş. Onun için Hz. Ayşe bir kafirunla kul vallahu hırçan, dürümüş acaba Fatiha'yı okudur. Çünkü Resulullah'ın Fatiha'yı okuması da tek tane taneymiş. Nasıl imiş? Yok elhamdülillahi rabbil aleminen rahman, rahim, malik yavm edin. Böyle değilmiş. Nedir? Elhamdülillahi rabbil alemin durarmış. İçinci ayete başladı. Ar-Rahmanirrahim maliki yavm edin. Her ayetin başında durulmuş. Bizim imamlarımız böyle başlıyor, bitiriyor. Böyle bir sünnet de var mı? Ne dört Burak Resulullah'ın dört imamın sünnetinde yoktur bu. Nereden gelmiş bize bu? Jet imamlardan gelmiş, adet olmuş, adetten sonra cehaletten de olmuş bu din olmuştur. Maalesef. Resulullah bunu ne yaparmış? Her zaman kılarmış. Hiç bırakmazmış. Hatta seferi olurken bu namazı bırakmazıymış. Ona da geleceğiz. İkincisi acele edermiş. Üçüncüsü bu namazda yine bir şey okurmuş akşam namazından sonraki gibi. Ne okurmuş? Kafirinle kul valla okurmuş. Bu da sabittir. Resulullah'tan sağa. Onun için biz de kafirinle kul valla okuyacağız. Bu da sahih hadislerde Bukhari Müslüm'de geçiyor. Bir rivayette de geçiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazen de şu ayet okulmuş Bakara 136 Kul amennâ billâhi ve mâ unzile ileynâ ve mâ unzile ile İbrahim ve İsmail ve İshak ve Yakub ve'l-Esbât ve mâ ûtie Mûsa ve Îsa ve mâ ûtie'n-nebiyyûne min Rabbihim lâ nufarriqu beyne ahadin minhum ve nahnu lehû müşlimûn. 2. ric hattâ ve nokulmuş. 3. ric hattâ Âl-i İmran 52. ayet okulmuş. Felemmâ hasâ Îsa minhum el-kufre قال من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله امننا بالله واشهد باننا مسلمون bunu da okurmuş bu da nereden rivayet oluyor ibni macede bu da sahih hadist bu da sabittir hazret ayşe'den e demekçi bunları da ezberlememiz lazım ama genelde kafirun'la neyi okurmuş onu okurmuş başında bunu okurmuş Bu sıraları da ezberlememiz lazım. Sabah namazının bir özelliği de var. Camiye geldin. Sünneti kaçırdın, ne yaparsın? Kaza edebilirsin özür. Ne zaman kaza edersin onu? Farz namazı bittikten sonra kaza edersin. Biliyoruz biz sabah namazından sonra sünnet yoktur. Yasaktır yani. Hatta gün doğup içi mızrak, 1,5 mızrak kadar yükseldiğinden sonra yakalar. Ama bu nam ustası nadir burada sabah namazının bir özelliğidir. Sünneti müstesna. Kıldın şey yaparsın. Eee kaza edebilirsin bunu. Eğer sabah namazı senden gitti. Farz et uykuya kaldın. Kimse seni uyandırmadı. Gözün açık din yorgunsun. Kalktın gün doğmuş. Ne yaparsın? Sabah namazını kılacaksın kaza etmeye. Sünneti de kaza edersin. Bunu da Resulullah yapmış savaşta bazan uykuda kalmışlar. Gün doğmuş. Ne yapmışlar? Önce sünnet kılmışlar, sonra farzı kılmışlar. Bu da bir neyidir sab sabah şeyinin. Bu da bir özelliğidir. Bunu da mukayyet olmamız lazım. Şimdi bunu kaç rüc'at oldu arkadaşlar? 6 tane 4 2 önle, 2 akşam, 2 eee yatsı 2 fecr sabah namazı oldu 10 çürük. Hadis tecelli etti mi? Etti. Şimdi bir soru var. Hattı o soruya gelmeden önce şunu e, şey yapalım. <gülüyor> e hatta o soruyu sonra hanım sonra yaparız inşallah onu. O da şöyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biz biliyoruz eee Cindiden sonra şu eee Cindiden önce 4 3 adet sünnet var. Bu nedir? Yani bunu da ha deme hakkınız var mı? Var. Bir de ne hakkınız var? Yassı'dan önce sünnet var. Onu niye söylemedin? Onu da sorma hakkınız var. Şimdi bunlara cevap veririm. Çin'den önce 4-3 atın hakikati nedir? Hakikati var mı? Var. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bunu ratibe namazlardan saymamış. Biz dedik ratibe namazlar nedir? Davamlılıktır. Bunları devamlı Resullah kılırmış. Ama Cindiden önceki devamlı kılmamış. Onun için mezhepçi tablolarımızda 4 mezhepte de ne geçer? Sunnen-i Salat, es-sunen-i müekkede diyorlar ve sunen-i gayr-ı müekkede. Müekked nedir? Kesin. Gayr-ı müekkede bazen olmuş, bazen olmamış. Müekket değil, kesin değil. Müekkedler nelerdir? Bizim saydığımız 10 tane. Bu 4 dört... Fikhi kitablarda, dört mezhebin kitabında sünnetil muakkad bunlar yazılıdır, on çitene. Ama gayr muakkad nedir? Gayr muakkad dördür üç ad nedir? Çin'den önce qablel asri bir de çir uç ad var, bunu biz de bilmiyoruz Türkiye'de, o da nedir? Çir uç ad qablel maghrib mıgrib namazından önce, mıgrib namazı nedir dedik? Akşam namazından önce. Bu net altıracak. Bunları gher muakkettir. Gher muakket ne demektir? Resulullah bazen kılarmış, bazen kılmazmış. Ama Cenab-ı Celle'de ne yaparmış? Kılarmış. Cenab-ı Celle'de kılarmış ama bazen de tercih elmiş. Aa, şimdi bunu anladık. Eyidir ikindi namazından önce 4 rük'at nedir? Gher muakkettir. Ama ratibelerden değil, mutlak bir sünnettir. Yani tek başına bir ümmettir diyoruz. Bir şahıs tek başına bir ümmettir. Bu namazda 4'dür 3 at Şimdiden önce tek başına bir sünnettir. Ratibelerden ilgisi yoktur. O da nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis gelmiş. Diyor ki: Kim Kindiden önce 4'dür 3 at kılsa şöyle şöyle ecri var. Hazret Ayşe diyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah fi beyti Qudsran ve la'lena, ruk'atayn qabla'l-fajr ve ruk'atayn ba'd'l-asr. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eee diyor ki Hazret Ayşe anamız bunları tercih etmedi. Ruk'a ba'diyye dedikleri eee rivayetlerde eee kim 4'lü 3'at eee namaz kılsa eee Hazret Ayşe burada diyor 3 3 at içindeden sonra. 3 3 at içindeden sonra bu da çetrefilli bir konudur. Alimler bunun şeyine girmişler ama bunu sabit görmemişler yani. Ama doğrusu olan 4 3 at yassı içindeden öncedir. Kim diyor 4 3 at mukayet olsa bu kadar ecri var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Şimdi bu 4-3 at teç başına müstakildir. Ha mukayyet ol, devamlı 4-3 at kılabilirsin, evet. Ama ratibe sünnetiyle değil, özel çindiye has bir sünnettir. Bunu da çi çi kılacağız. Çünkü sabah namazı, akşam namazı, e, gece namazı içi içidir. Bunu da çi çi kılacağız. Bu da çok önemlidir. Bunu da içi çi kılacağız. Şimdi bazı arkadaşlar bizim, Ben bunların dört hadisi diyorum. Yani dört hadis okuyorlar. Başlıyorlar şeyh-ül islamlığa. Bir tane Çin'de namazından önce dört cad kılıyorsa. Ya sen bid'at yapıyorsun. Resulullah demiş Çin'den önce nafile yoktur. Evet nafile yoktur ama bu ayrı bir sünnettir. Bunu bilmiyorlar. Ne yapıyorlar? Cehalet durumuna düşüyorlar. Maalesef. İşte... Türkçede çok güzel bir söz şey var. "Böyük konuşma" diyorlar. Ne zaman böyük konuşursun? Her şeyi bildiğinde. Ama insan dünyada her şeyi bilir mi? Bilmez. Onun için böyük konuşma, Allah senin de başına getirir. Ne de? Sen deme beni muhl ikhlas diyim ben alimi böyük konuşma. İlme ihati etmeden bu meseleleri ne yapma, konuşma. İşte bu da rüçhetleridir. Eydir. Şimdi gelelim. Bunlarda kaza olan natibetelerde ne, ne var? Bu 10 çürük at var. 10 çürük at çok önemlidir. Bir de ne var önemli olan? Ratibe sevyesine gelen sünnet-i müekked olan Hanefi mezhebinde vaciptir o tür namazıdır. O tür namazı da olmasa olmazdır. Neden olması olmazdır? Çünkü bu tür namazı faydalı bir namazdır. Namazı paketliyorsun, en sonunu vitırdan kapatıyorsun. Allah tektir, teki sever. Fazileti çoktur. Resulullah hayatta bunu terk etmemiş. Namaz indikten sonra bunu terk etmemiştir vitir namazını. Vitir namazı da kaç rücuattir? 1 rücuat kılınabilir, 13 rücuat kadar kılınabilir. Burada da 2 iki, iki kılınır, selam verilir, sonra bir tec kılınır. Bazı rivayetlerde Resulullah üçünü bir arada kılmış. Hazrivayet 4 kılmış sonra öğür namazına has bir şekil var. Bunun çok datayı var sünnette. Kimse kimseyi inkar edemez bunda. Herkes kendi rivayetine göre kılabilir ama en mükemmeli alimler diyorlar ki bazen böyle kılırsın bazen böyle. Resulullah cenelde 2 kılmış selam vermiş, 4 kılmış selam vermiş sonra 13'e tamamlamış. Alimler diyorlar öğür namazının en azı 3 rük'attır. Bir rücuat kılınabilir ama bir rücuat zaruratta. Seferdesin, yorgunsun, geldin kılamıyorsun. He? Çünkü Resulullah emretmiş naşatınla, sağlığınla, dinçliğinle kılarsın. Yoksa geldin uykunceliyorsun, kapanıyor o namaz kıldığından bir şey anlamaz. Allah Teala sen demiyor mu? Kaç rücuat kıldın? Ne kıldın? Onu sorulacak sana. Dedik ki farzlarda da bile ne kıldın, ne anladın mı kılmayı yoksa kaftin indin, kaftin indin bu bir şey yazılmaz. Bu sene sadece entelman kalır. Onun için eee vitir namazı eee çok önemli bir namazdır. Çeşitli şekli de çeşitlidir. Alimler diyorlar en azı 3 rüç attır. 1 rüç at kılınır zaruratte. Ha bir tane devamlı 1 rüç at kılıyorsa diyorlar bu fısk alametidir. 4 hadisçiler şimdi devamlı 1 rüç at kılıyorlar. Nasıl diye oluyorlar en kolayından gidiyor. Diyorlar ki kim habını Resulullah dememiş ama alimlerin icmaadı Resulullah'ın alimler de eee Resulullah'ın varisleridir. İcmaları bizim için eee olması olmazdır. Alimler bu konuda icma etmişler. Kim tecrüç ate devamlı e, sabit bununla kalsa hep devam ben tecrüç atıklarım dese bu fasıkların sıfatlarındandır. Evet bir de gelelim eee hangi nafileler kaza olunur? Hangi ratibeler kaza olunur? dedik öğle namazını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 4 3 artı kaçılsaydı imamdan e, ferzden önce ne yapardı ferzden sonra kaza ederdi Bu da eee sahih rivayet Hazreti Ayşe'mizden geldi Bu tür namazını da Hazreti Ömer'den İbn Ömer'den rivayet var. Vitir namazında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kaçırsaydı Otur namazı mesela sen gece dedim ben e, kalkacağım otur namazı kılacağım. Birden kalktın sabah namazı okundu. Ne yapacaksın? İşraktan sonra gün yükseldikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem otur namazını eee kaza edermiş. Kazası nasıl olur? Resulullah 13 3 kat kaza edermiş. Ama alimler dilersen 10 3 kat kaza edersin. Bazı da demiş 13 ama racih olan 10 3 kattır. Kaza edebilirsin. Ha çi de kaz edebilirsin, dört de kaz edebilirsin. Ne kılsan kaza edebilirsin. Bu da nedir? Nafilelerle ilgili, kazayla ilgili. <gülüyor> gece namazı dedik, utür namazı da gece namazına dahildir. Gece namazının çok fazileti var. O da ayrı bir ders işlenir inşallah. Gece namazıyla ilgili. Kaldı ne kaldı? Ee, ortada bir mesele kaldı. O da nedir? Sünnet namazı nerede kılınır? Sünnet namazı dedik racih olan evlerde kılınır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş, evlerinizi mazarlığa çevirmeyin. Daima evde kılın. Ondan dolayı bizim bazı hacilerimiz haca umreye giderken ne diyorlar? Ya bu Arabılar namaz kılmıyor. Sünnet kılmıyorlar. E her çeşit kılıp çıkıp gidip evinde sünneti kılıyor. Sünneti uyguluyor. Biz de alışmamışık. Biz de camide her şeyi paketleriz geliriz. Ama işte böğüç konuşmayalım. İlmi bilelim. Yani bir bir Hanefi kardeşimiz geliyor. Bu Şafii doğudan gelen Şafii bakıyor elini kaldırıyor. "Ya sen niye el kaldırıyorsun? Abesle mi iştigal ediyorsun?" Yan parmağını şahadette tutuyor. Yan Malikî mezhebini, Hanbelîni, Neseb'ine parmağını hareket ettiriyor. "Ya bu abes sürüyor." Ya sen dediğin abes, dört hak mezhep dediğinin içisi onu uyguluyor. Onun için insan bilmediğinin düşmanıdır. Onun için her şeyi inkar etmelim, tam bilelim. Bir de geldi bu sünnetleri kılmamak. Biz dedik bazı arkadaşlar sünnetleri kılmıyor. Bunların nedir hükmü? Bunları kılmayan insanlar alimler diyorlar kimse sünneti kılmasa onun şahadeti reddolunur. Allahu akbar. Dört hadisçilere buradan davet ediyorum. Hanı ki ilmi biliyorlar, tevhidi yekhalemişler, zenni diyorlar, şeyh-i islam diler. Oturup ne tesbih çekiyorlar, ne sünnet kılıyorlar. Neden? İşte diyorlar ki, biz neyiz? Biz e, ferzi kılıyoruz. Bak, dördü rüc'at sünneti e, pardon, sünneti kılmayan alimler ne diyor? Şehadeti reddolunur. Bu da İmam Ahmed'in, İmam Şafi'nin mezhebidir. Ondan sonra alimler işte bunun gibi eee çok rivayetler var. Bir kısmı diyor şahadeti şey reddolunur. Bir kısmı diyor e, o eğer devam etse bunun üzerine eee sebepsiz yere kılmasa fasık ilan olunur. Eee vesaire. Eee İmam Nevevi mazmumdur şahadeti reddolunur. Eee bazen diyor asi olur, bazen diyor başarılı olmaz. Vesaire bu türlü neler var. E, şeyler var. Eee eee sözler var alimlerimizden gelmiştir. E, bu da eee bir de kaldı şey bir not düşeyim. Eee evde kılmakla ilgili. Bunu unuttum. Faziletleri nedir? Eee dedikçi hadis sahihtir Buhari Müslim'de. İc'alû min salâtikum fî buyûtikum ve lâ tettehizûhâ kubûre. Yani namazlarınızı evde kılın. He? Eviniz kabristan etmeyin. Ne kasdıdır namazlar, nafile namazlar. Sonra diyor: "İza kada ahadukumussalata fi mescidih, bir deneniz namazını mescitte kıldınız, felyec'al li beytihi nasiban min salatihi." Evinde de o namazın nasibini, payını alsın evinde kılsın. Feinnallaha ja'ilu fi buyuti min salati hayran. Evindeki kılın namaz daha hayırlıdır. Bu da İmam Müslim'de rivayettir. Hazret Ayşe'den de dedikçi bu rivayetler var. Sallu fi buyutikum ve la tutrukun navafile fiha. Eviniz evlerinizde namaz kılın nafileleri evde tercih etmeyin. Bu da eee Sahih'tir İmam Darekutni Albani tasdik ediyor. Sonra sallu ahalkum fi beyti salatu ahadikum fi beytihi afdalu min salatihi fi mescid hada illa el maktuba. Bu da Ebu Davud'ta rivayet olur. Bu daha şiddetlidir diyor ki bir denenizin ev e nafile namazı evinde benim bu camimden daha faziletlidir. Farz hariç tabii. Bular nedir? Camide kılmanın şeyidir. Eee faziletidir. Ondan dolayı camide e, evde kılmanın fazileti. Ondan dolayı eve dönüp evde kılacağız. Bir de bazı arkadaşlar burada bir hata yapıyorlar. O da nedir? Yani dört hacistilerden ne melanuyorlar? Cahilce yani alimlere dönmeden kendi yerlerine alim yerine koyuyorlar maalesef. Bu da nedir? Bu da alimler diyorlar ki evde kıl, evin yakın olsa. Çünkü her namazın vakti farz namazların, ratibe namazların en bereketli vakti en yakınıdır. Neye ferze? Onun için sen Farzdan sonra namazları ben gidip evimde kılıyorum. Evun senin bir saat uzak ise yok camide kıldı hayvledir. Bu kimiç olmuş iş yerinin yakındır. Evun yakındır gidip orada kılarsın daha faziletlidir. Ama evun uzak ise kılamazsın. Bazı öyle diyor. Evimde giderim kılarım. Ondan sonra gidiyor, dalıyor. O bir vakit gülür namaz da kılmıyor. Yan geliyor yorgundur kılmıyor. İşte bu da nedir? Yanlıştır. Eğilir bu namazlar, ratibe namazları dediği 10 çürük adet namaz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun sünneti. Bu sünnetleri, bu ratibeleri seferde kılarmış. Aa bir kısmını kılarmış, bir kısmını kılmazmış. Hangisini seferde kılarmış? 2 çürük adet sabah namazının sünnetini alimler diyorlar ki, Hazret Ayşe'den o sahabeden rivayet olan ne seferde ne ikamet olduğunda hiç terk etmemiş. Yani nedir olmasa olmazdır. Nasıl sabah namazını Resulullah terk etmemiş, sünnetini de terk etmemiş. Demek ki biz de sabah namazının sünnetini seferi de olsak kılarız. Bir de neyi terk etmemiş? Vitri. Onun haricindeki namazları ne yapmış Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Seferi olurken kılmazymış. Şimdi eee bu bu kadardır. 4 mezhep bu konuda anlaşmıştır. Hiçbir sorun yoktur. Hiçbir sorun yoktur. 4 mezhep bu konuda anlaşmış. Ha kimiyle anlaşamıyoruz? Bizim camiada 4 hadisçilerle anlaşamıyoruz. 4 hadisçiler ne diyorlar? Tabii biz bizim mezheptederken 4 hadisler derken bizim alimleri kastedmiyoruz. Yanlış anlamasın. Bizim bizi bize karşı gelenler de bunu cımbızdan çekmesin. Biz alimlerimizden bahsetmiyoruz. Biz cahillerimizden bahsediyoruz ki cahilleri de mürekkep cahildiler. Merakip cahil nedir? Yani Türkçesi tahbir kaba ama eee kusura bakmayın zır cahildiler. Yani cahil olduklarını anlamıyorlar. Onlardan bahsediyoruz. Onlar da ne diyorlar? Resulullah seferde namaz kılmazdı. Hiçbir namazı kılmıyorlar. Alimlerimiz ne diyor? 4 mezhebin kitaplarına dönüyoruz. Bugündeki güncel alimlerimiz ki onlar da onları imam kabul ediyorlar. İşte bizim matottadıkları kitap sünnet uyguluyoruz diyorlar. Onlar ne diyorlar? Onlar diyorlar hepsi icmaen 4 mezhepte bu ratiblere hastır. Yani Resulullah önleden önce önleden sonra, akşamdan sonra, yatsıdan sonra seferi olurken bunları kılmazymış. Neyi kılarmış? Sabah namazından önce vitir. Bu namazdan ilgili. Ama diğer sünnetler var. Ceza namazı var. Zuhur var. Eee her abdestten sonra çürüç at mesela sünneti var. Her herçi ezan arasında çürüç at var. Oysa öyle bu türlü yanda mutlak nafileleri Resulullah tercih etmezmiş. Devamlı kılarmış. Seferde o geydi seferde. Onun için bunu bilmek lazım. Yok her şeyi bilmiyorsun elinle itleyeceksin. Evet, e, biraz uzadı ama bu gönlüme yattığı için bu çok güzel bir eee sorudur. Allah razı olsun bunu sorandan ve e, hazırlayandan ve Allah bana ve sorana Ve eşitene, bu nafilelerden, bu ratibelerden amel etmeyi ve bütün musulmanlara nesip eylesin. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, bir şeyi kendin için sevsen, kardeşi için de sevmesen senin imanın tamamen masın. Ben nasıl kendim için seviyorum? Bütün musulmanlar için de seviyorum onu. Sevmam lazım ki imanım tamamlansın. Ben nasıl cennette olmak istiyorum? Bütün musulmanlar istiyorum. Hatta cennet değil, nasıl firdevsü alede resulullah'ın yanında olmayı istiyorum arz ediyorum bütün müslümanları da orada istiyorum hatta kim bana çok aziyat vermiş müslümanlardan onu bile istiyorum desem o zaman imanımız tamam olur va ben buradan ilan ediyorum en musliman insan bana aziyat vermişse gıbeti mi yapmışsa benim malıma namıma Şerefime e, her şeyime eee tecavüz etmişse ben onu buradan affediyorum. O da benimle istiyorum bu sünnete sarılsın, benimle Resulullah'ın yanında olsun. Çünkü onun cennete cehenneme ataşe gitmesinde benim bir çıkarım olmaz, faydam olmaz. Zaten cehennem doludur. Ne yaparız? Bunlar da bizimden gelsin. Ben bu niyeti besledikçe Allah benim imanımı artırır, ameli mi salih eder. Yen de salih ise salih amel üzerine kılar beni. Çünkü beyiş konuşma. Atalarımızın bu sözü altın suyuyla yazılır. Beyiş konuşma. Hepiniz hepimiz hepimiz Müslümanları biz seviyoruz. Onlara da eee şeyi nasip olmasını istiyoruz. Eee Allah en iyisini bilir. Velhamdülillahi rabbil alamin.